Merhaba, Air Rivals oyununa hoş geldin. Ben Operatör Gina. Başarılı bir pilot olabilmek için ilk adımlarını atmanda sana yardımcı olacağım. Soruların veya yardıma ihtiyacın olduğu zaman beni çağırabilirsin. Öncelikle karakterin için bir gemi seçelim. Gemini seçebilmek için sağ alttaki yeni seçeneğine bas.